The falling leaves Zamanlar değişirken Pop dilenci arkalarıyla yarım yüzyı. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Altuğ Güzeldere, Güven Güzeldere. They are changing. Merhaba. E, zamanlar Değişirken programında Bob Dylan'ın e, yarım yüzyılı aşan müzik serüveninin izini sürüyoruz. E, Benalto Güzeldere, eee program ortaklarım, e, Güven Güzeldere, eee ...burada bu akşam... E, ...fakat Mahir... E, ...yine bu akşam bize katılamıyor... ...59. programımıza karşınızdayız. Evet merhabalar... ...ben e, Güven Güzeldere... ...telefonla bağlanıyorum... ...Mahir de gelecek hafta olmazsa... ...bir sonraki hafta yakın bir zamanda... E, ...yeniden aramızda olacak. Evet Güven... E, ...sonunda... Nobel Edebiyat ödülleri sahiplerini zaten bulmuştu da sahiplerinin ellerine de teslim edildi ama şimdilik henüz Bob Dylan'ın ellerinde değil daha. Evet Bob Dylan'ın uzun bir süre Nobel Edebiyat ödülünü aldığını öğrendiğine dair hiçbir şey söylemeden sustu iki hafta falan. Sonra işte o kadar sevindim ki dilim tutuldu bir şey diyemedim e, falan gibi bir şeyler söyledi e, e, sonra ödül seremonisine gelebilirsem geleceğim dedi daha sonra da e, işim var gelemeyeceğim e, Ama zaten daha sonra konsya gelecektim e, İveçe o zaman alayım gelmişken e, dedi yani e, bu hareketlerin çok e, zayıf bulduğumuzu söylemek zor. Fakat her halükarda Nobel Edebiyat Komitesi zarafetle bunu karşılayıp e, ödülü Bob Dylan yerine e, arkadaşı e, müzisyen Tati Smith'e vermeyi kabul etti. E, dünkü törende Tati Smith e, Bob Dylan şarkılarından birini Bob Dylan adına seslendirdi. Ee, ...son durum bu... Ee, ...ya da seslendirmeyi... ...teşebbüs etti değil. ...aslında... Evet, ...orada da bir e, ilginç durum var... ...aslında programı bence o şarkıyı çalarak... E, ...Heart Dains Gonna Fall'u... ...seslendirme teşebbüsü... ...ve sonra... E, ...sözleri unutup takıldığı için... ...yeniden e, söyleyerek... ...ikinci defa söylemesiyle... E, ...açalım... Fakat sende galiba altı e, Bogdala'nın yazarak yollamış olduğu Nobel Komitesi'ne e, bir mesajın Türkçesi de var. Sen de onu okumak istersen belki o da sana almazsın. Evet e, bu mesajı Amerika'nın İsveç Büyükelçisi okuyor. E, şimdi çalacağımız bölümde hem Petty Smith'in... Ee, şeysi var e, şarkı söyleme teşebbüsü var. Yarım kalan nakıs teşebbüs. Hem de ondan sonra e, Amerikan Büyükelçisi'nin e, konuşmasından bir, bir, bir bölüm var. Şimdi bunları dinleyelim önce. The Nobel Prize in Literature for 2016 is awarded to Bob Dylan for having created new poetic expressions within the great American song tradition. And take me disappearing Through the smoke greens of my mind Down the foggy ruins of time With guns in the hands And God on the side He is a great poet in the English-speaking tradition and he is a wonderful sampler, a very original sampler. He embodies the tradition and um for 55 54 years now he's been at it and reinventing himself constantly i saw a white ladder all covered with water sold 10,000 talkers whose tongues were all broken i saw guns and sharp swords in the hands of young children it's a heart I'm sorry. Could we start that section? I apologize. Sorry, I'm so nervous. <laughs> I'm sorry I can't be with you in person, but please know that I'm most definitely with you in spirit and honored to be receiving such a prestigious prize. Being awarded the Nobel Prize for Literature is something I never could have imagined or seen coming. If someone had ever told me that I had the slightest chance of winning the Nobel Prize, I would have to think that I'd have about the same odds as standing on the moon. Evet ilk olarak Petya Smith'in Heart Rings Gonna Fall'u nasıl söyleyemediğini duyduk. İlginç bir. Deneyim oldu. Ondan sonra da Amerika'nın İsveç Büyükelçisi Bob Dylan'ın yollamış olduğu mesajı okudu. Mesaj şöyle. Fiziksel olarak yanınızda bulam bulunamadığım için özür dilerim ama ruhen yanınızda olduğumu bilin. Böylesine prestijli bir ödülü almaktan ötürü onur duyuyorum. Nobel Edebiyat Ödülünü almak benim hayal edemeyeceğim veya ge gelişini göremediğim bir şeydi. Eğer bir kişi Nobel Edebiyat Ödülünü almama ilişkin çok zayıf bile olsa bir ihtimal olduğunu söyleseydi, herhalde benim için bunun Ay'a gitmekle aynı derecede e, olası olduğunu düşünürdüm. Şeklinde. Ee, evet. Ne düşündün Alpil sen bu mesajı pek beğenmemiş gibisin? Edebi değeri açısından biraz çok Nobel'lik gibi gelmedi bana. Bu arada Tatisimizin icrasını sonuna kadar kalmadık ama merak edenlere söyleyelim. Bu e, sözleri unutup baştan alabilir miyim? Kusura bakmayın dedikten sonra yeniden e, baştan alıp e, bu, bu sefer şaşırmadan sonuna kadar söyleyebiliyor. Tatisimiz e, kadar e, tecrübeli bir müzisyenin böyle bir e, zorlukla e, karşı karşıya kalması sahnede şaşırtıcı. Umarız sadece heyecanından dolayıdır başka bir demans, Alzheimer's başlangıcı falan gibi bir şey yoktur. Benim gibi insanlar böyle şeylerle karşılaştıklarında hep ilk bunları düşünüyorlar. Ben altı bir de şimdi bu Nobel ödülü meselesini arkada bıraktıktan sonra Basement Tapes, denilen kayıtları çalmaya devam edeceğiz ama ona girmeden önce bir de küçük anekdot aslında aktarmak istiyorum müsaadenle Tabii. ben geçen hafta Montreal'deydim Leonard Cohen'in bu aile sinagogunu son cds'inde de sesleriyle yer alan Koron'un ve Kantor'un oldu sinagogu ve sinagoga bağlı olan e, mezarlığı ziyaret ettim. Kohenlerin aile Kavristan'ı. E, o fırsattan istifade Montréal Güzel Sanatlar Müzesi'nde de e, bir sergiye gittim. Sergi Robert Maplesworth'un fotoğraflarından oluşuyordu. Ünlü fotoğrafçı özellikle siyah-beyaz fotoğraflarıyla e, zambak e, fotoğrafları ve insan portreleriyle ünlenmiş e, bir isim. E, i̇lginç bir şekilde Maple Torp'un e, yolu hem Paddy Smith Smith'le hem Bob Dylan'la hem Wannick Cohen'le kesişiyor. Aynı e, dönemin insanları denebilir. E, sergide gördüğüm bir küçük e, film altı e, dakikalık bir filmde e, Bob Dylan'a rastladım. Onu aktarmak istiyorum. Hem Bob Dylan hem Patti Smith olduğu için e, çok uzak ama birisi Robert Maitlethorpe çok genç yaşta New York'ta ünlenmeye başlarken Patry sevgili oluyor ve birlikte Chelsea Hotel'de yaşamaya başlıyorlar. İşte Chelsea Hotel dizinin de gelip gittiği, Cohen'in de bir süre yaşadığı ünlü Chelsea Hotel. Orada e, birisi e, bunların Çağsır Otel'de kaldıkları odalarında sekiz milimetrelik bir kamerayla altı dakikalık bir film kaydetmiş. E, Patrice Smith bir takım e, uçan balonlarla oynuyor odada, bir şeyler söylüyor. Ses e, kaydı da yok aslında. E, Robert Nafelsorp'u divan üstünde otururken görüyoruz falan. E, fakat benim ilginç bulduğum e, sahne 2 saniyelik bir şey oldu. Odanın içinde kamera dönerken bir noktada duvarda şöyle bir şey görüyoruz. Bir e, genç Bob Dylan e, posteri asmışlar. Üstüne de yağlı boyayla, kocaman harflerle şaka diye yazmışlar. Yani kapa canini diyorlar. E, daha sonra partisi Bob Dylan'la daha iyi arkadaş olacağını, işte Robert Maypustor'la ayrılacağını falan biliyoruz. Bu dediğim. 1968'de çekilmiş bir e, film. E, o zamanın e, New York'taki entelejansiyasının hayatını yansıtması açısından böyle e, belki e, özellikle e, kaydedilmemiş ama e, bu filmde gözümüze çarpan bir detayı aktarayım dedim. Evet, e, keskin tamam. gözlerinden kaçmamış, tamam. pek güzel. Evet. Evet, dolayısıyla yani bundan da biraz şunu anladım. Demek ki 1968'de bile Bob Dylan'ı dinleyenler arasında aa yeter kardeşim sen de çok uzattın hissiyle dolup taşan arkadaşlar arasında bile insanlar varmış kıssadan ise. Eh niye niyet, niye kısmet? Ondan sonra yaklaşık 50 yıl sonra Bob Dylan'ın şarkısını söylerken sesi titreyip. ...çok heyecanlıyım pardon söyleyemedim diye... ...işte... Evet. ...insanoğlu ne oldum değil... ...ne olacağım demeliymiş... ...öyle evet, derim... ...baya böyle evet. bir şey Evet. ...peki... ...bazement Tepsi. E... ...evet... ...şimdi geçen haftaki programda... ...bazement tapes'in... ...basement tapes'in Tapes aslında iki farklı... ...versiyonu var... ...versiyon derken... 1975'te yayınlanan e, çift plaklık bir versiyon var. E, ondan sonra yanlış hatırlamıyorsam 2004'teydi galiba. Çok daha geniş bir şey yayınlandı seçki. Ama biz 1975'te yayınlanan e, iki plaklık versiyonu çalmaya karar verdik. Ve de e, geçen haftaki programımız 58. programımızda buradan tam dokuz parça çaldım ben bir de programı sonra Bob Gentry'nin Odetu Billy Joe Joe kapattım çünkü Bob Dylan'ın söylediği Clothesline Sega bu parçanın işte böyle komedi haline getirilmiş şey diyebileceğim bir versiyonuydu şimdi o zaman Apple Sackling Tree ile devam ediyoruz. Sen diyeceğim bir şey var mı? Güven çalalım. Yok bir tek diyecektim ki bu diğer e, Desmond Taylor çalacak olsaydı o altı disklik bir evet. e, derleme e, çal çal bitmiyor e, vaziyetindeyiz zaten dolayısıyla iki disklik e, olanı seçtik iki disklik de bile bir hayli parçalar fakat e, bu akşam e, bir hayli e, parçayı daha çalabilir diyoruz. So, I'm going to show apple sapling tree. dinledik Apple Suckling Tree. Bu şarkı aslında bir İngiliz çocuk şarkısından çevrilerek yapılmış bir şarkı. O şarkıda 16. yüzyıldan kalma bir İskoç çocuk şiirine dayanıyor. Orijinal hikayede bir kurbağa ile farenin arasındaki evliliğin komik hikayesinden ...hikayesi anlatılıyor. İşte... ...kurbağa, fareye benle evlenir misin... ...diyor. Evet ama önce bir... ...fare amcama sorayım da o ne diyor... ...diyor cevaben... filan böyle bir şey var. Bu parça aslında... ...halen çalınıp söyleniliyor. Farklı versiyonlarını bulmak mümkün. Ben... ...size hepsini değil... ...çünkü 6 dakikalık... ...çok uzun bir parça ama... İlk iki buçuk dakikasını dinletmek istiyorum. Din, dinleyeceğimiz şimdi versiyon Smithsonian Folkways plak şirketinden çıkmış. Bu çok Amerika'nın folk hazinesi gibi çok önemli bir plak şirketi. Seslendiren de Elizabeth Mitchell Blue Clouds albümünden. Şimdi bunu dinleyelim. Forgivente Kortenbach. the wedding supper be two butter beans and a black eyed pea what more would the wedding supper be butter cups and do not tea Elizabeth Mitchell seslendirdi. Froggy Went A Courtin bir çocuk şarkısı Bob Dylan'ın e, az önce seslendirmiş olduğu Apple Sacmintui parçasına ilham e, teşkil etmiş olan parçaydı. E, zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programındasınız. Programı canlı yayında sunuyoruz. E, Altı güzel dere İstanbul stüdyolarında ben güven güzel dere telefonla Cambridge. Amerika Birleşik Devletleri'nden dağlanıyorum. Üçüncü program ortağımız Mahir Elgaz bu hafta yok fakat kısa zamanda aramıza katılacak. 94.9 açık radyodasınız. Programımızla ilgili duyuruları Twitter hesabımızdan takip edebilirsiniz. Bunu da hemen söylemiş olayım. Zamanlar değişirken ya da dilin Altri açık radyo etiketleriyle. Ee, geçen hafta başladığımız Basement Takes isimli e, Bob Dylan e, kayıtlarını, stüdyo albümü haline dönüşmemiş e, kayıtları çalmaya devam ediyoruz. Bu haftada e, Apple Suckling e, çaldık, Altun'un geçen hafta bıraktığı yerden. Şimdi sırada e, Please Mrs. Henry ve Tears of Rage isimli e, iki parça var. Fakat parçaları çalmadan önce e, Altuğus'un e, anlatacağın bir hikaye var e, galiba. Evet. E, please Mrs. Henry e, oldukça neşeli bir parça. Öyle diyeyim. E, bir, bir kişinin e, bir barda e, çok miktarda içki içmesini daha sonra da ben çok sarhoş oldum. Beni odama götürün diye Mrs. Henry e, barman hanımdan da bulunması ama merdivenleri çıkarken yarı yolda ona e, bazı girişimlerde bulunması ve bir yandan da işte bir balık gibi içerim, yılan gibi kavrılarım, işte hindi gibi ısırırım falan diye e, sonunda dizlerinin üstüne çökerek yalvarmasıyla tamam. devam ediyor... Ee, muhtelif çok küçük bir kişiymiş yani, yani, <gülüyor> yani evet. yorumcular diyor ki aslında şarkı sözlerinin bir kısmını e, Bob Dylan söyleme anında emprovize ederek kafadan atarak söyledi e, iki dakika dokuzuncu saniyede zaten kıkırdığı böyle şey kendi uydurduğu sözlerin komikliğiyle ...Please Mrs. Henry böyle... E, ...Tears of Rage... E, ...bu şeyin... ...bütün kaydın... E, ...en karanlık şarkısı deniyor... E, ...şimdi aslında isterseniz... E, ...ve önemli de bir şarkı... ...yani biraz... ...yorumcular şey gibi görüyor... ...bundan önceki geçmiş... E, ...üç büyük albümüne... ...aslında girebilecek bir parça... ...böyle bir... E, ...yarı taslak değil bitmiş, önemli, kayda değer bir parça diye bütün bu albümde öne çıkıyor. O yüzden e, onu dinledikten sonra üstüne bir şeyler söyleyeyim diyorum. Şimdi iki parça birden dinleyeceğiz ardarda. Arda. Önce Please Miss Henry arkasından da Tears of Rage. Well, I've already had two beers, I'm ready for the broom. Please, Mrs. Henry, won't you take me to my room? I'm a good old boy, but I've been sniffing too many eggs, talking to many people, drinking too many kegs. Please, Mrs. Henry, Mrs. Henry, please. Please, Mrs. Henry, Mrs. Henry, please. I'm down on my knees, and I ain't got a dime. Dead. I can drink like a fish, I can crawl like a snake I can bite like a turkey, I can slam like a drake Please, Mrs. Henry, Mrs. Henry, please Please, Mrs. Henry, Mrs. Henry, please I'm tired Don't crowd me, lady, or I'll fill up your shoe. I'm a sweet bourbon daddy, and tonight I am blue. I'm a thousand years old. And I'm a generous bomb. I'm t-boned and punctured. And I've been known to be calm. Please, Mrs. Henry, Mrs. Henry, please, please, Mrs. Henry. starting to drain. My stool's gonna squeak. If I walk too much farther, my crane's gonna leak. Look, Mrs. Henry, there's only so much I can do. Why don't you look my way and pump me a few? Please, Mrs. Henry. Henry, please. Please, Mrs. Henry. Mrs. Henry, please. I'm trying Please Mrs. Henry, sonra Tears of Rage, e, Basement Tapes, Bodrum Katı e, kasetleri e, ya da kayıtları e, başlığıyla e, çıkmış olan e, Bob Dylan'ın stüdyo albümlerine girememiş e, icra kayıtlarını çalmaktayız. E, programın başında da belirttiğimiz gibi aslında bu kayıtların Hepsini çalmaya kalksak altı disklik çok büyük bir koleksiyona gelişmiş olacağız. Biz onun yerine daha kısa versiyonu olan iki aldındaki Boddyum katı kayıtlarını çalıyoruz. Geçen hafta başlamıştık. Bu hafta Apple, Sacking, Three, Three Meseseni ve Teresa Freije çalmış durumdayız. Bu icralarda aslında bazılarında Bob Dylan'ın bir folk ee, şarkıcısı, bir turbador ya da ozan olarak, e, yıldızı tarlamakta olan bir ozan olarak e, müzisyenlik e, çizgisinin gelişmesini izlemek mümkün. E, kayıtların e, bir kısmı tamamlanmamış şarkılar, icralar yarıda kalmış, e, bu anlamda cilalanmış e, stüdyo albümü kayıtları gibi e, kayıtlar değil fakat bu da aslında bir e, ilginç bir başka bir hava katıyor doğrusu bu şarkılar içinde de altında dediği gibi Tears of Rage belki e, tamamlanmış bir şarkıya en yakın olan şarkılardan e, ilginç de bir hikayesi var bizim zaman zaman bahsettiğimiz Bob Dylan'ın Tuğla Kitap diye atıfta bulunduğumuz Bob Dylan'ın bütün eserlerini kapsayan bir referans kitabımız var. Orada da geçen bir hikaye var. Altı hikayeyi sen anlat istiyorsan. Tabii. Öncelikle bu Tears of Age şarkısının anlattığı konu veya teması... Kendi ülkesi tarafından ihanete uğramış ve işte gözlerinde, yaşlar, kalbinde öfkeyle, hayal kırıklığıyla deliliğe doğru yuvarlanmakta olan bir kişi. Burada şöyle bir şey var, Bob Dylan Basement Tapes yaptığı dönemde sürekli olarak şey... Kral Lear okuyor bir de İncil okuyor ve ikisinden de etkileniyor hatta şarkılarında hep bir Kral Lear da olduğu düşünülüyor burada da kendi kızları tarafından ihanete uğrayıp deliliğe düşen Kral Lear'la bir bağlantı benzerlik var mı diye sorulduğu zaman bunu kabul etmiyor yanıtın kodla 1978'de yaptığı bir şeyde, röportajda hayır özellikle bir e, etkilenme yok bu şarkıda krallı yerden. Bu şarkı kendi hikayesini anlatıyor diyor. E, ama bir yandan da e, öfke ve hayal kırıklığı temasını işleyen bu şarkıda Bob Dylan'ın öngörüşlülüğüne ön de dikkat çekmek lazım. Çünkü aslında burada anlatılan... Vietnam Savaşı gazisi olan bir kişinin ülkesine dönüp e, hiç kimse tarafından bir e, minnettarlıkla karşılanmadığını gördüğü zaman uğramış olduğu e, ihanet edilme ve terk edilmişlik hissinin dışa vurumu e, bu, bu şarkıyı yaptığı zaman Bob Dylan'da Vietnam Savaşı'nın bitmesine yıllar var ama e, bir sanatçı öngörüsüyle doğru bir şekilde görüyor bunu. Şarkının sözleri Bob Dylan'a ait muhtemelen müziği Richard Manuel'a ait ki Richard Manuel parçada piyano ve geri vokallerde de yer alıyor. Parçanın kaydında da. Bunu Richard Manuel şöyle hatırlıyor. 1985'te verdiği bir röportajda Bob Dylan'ın bir şeye e, kağıt parçasına yazılı şarkı sözleriyle geldi. Ya şuna bir müzik uydurur musun dedi bana. Ben de biraz baktım aklımda da zaten bir melodi vardı. İşte onu ona uydurdum bu şekilde yürüttüm diye. E, şarkıda şey de dikkat çekici Bob Dylan'ın e, sesi sanki böyle John Lennon'ın plastik Ono Band dönemindeki sesi gibi bildiğimiz John Lee Bob Dylan sesinin daha dışında bir sesle söylüyor. Sanki bazı noktalarda bazı anlarda bir John Lee'nin şarkısıymışçasına o da ilginç. Evet. Bob Dylan'ın şarkılarım şundan esinlendi ya da bundan esinlenmedi tarzı söylediklerinde hep bir parça zorluk payı olsa da Büyük ölçüde e, doğru, yanlışlık payı olduğunu da e, biliyoruz. Dolayısıyla Therese of Ray çarkısını e, yazarken Kral Lear'dan esinlendi, esinlenmedi. E, aslında burada belki Bob Dylan'ın ne bildiğine değil şarkının içeriğiyle Kral Lear'ın e, içeriğinin karşılaştırmasına bakmakta fayda var. E, peki fakat her halükarda ee, yine iki şarkı birden çalalım mı sıradaki iki şarkıyı anons edeyim? Ee, et lütfen. Ee, şimdi dinleyeceğimiz e, iki parça önce Too Much of Nothing, arkasından Yey, Heavy and a Bottle of Bread. Nothing can make a man ill at ease One man's temper rises where another man's temper might freeze Now it's that day of confession and we cannot mock a soul But when there's too much of nothing, no one has control track town, just brown and a breeze too. Pack up the meat sweet. we're heading out. For Wichita in a pile of fruit. Get the loot, don't be slow, we're gonna catch a trout. Get, get the loot, don't be slow, we're gonna catch a trout. Get the loot, don't be slow, we're gonna catch, we're gonna catch a trout. Now pull that drum around from behind that bottle. Bring me my pipe, we're gonna shake it Slap that drummer with a pipe that smells Take me, Take me down to California, baby Take me down to California, baby Take me down to California, baby Take me down to California, baby Yeah, it's the comic book in me, just us, we caught the bus Oh, little chauffeur though she was baggy in bed On the very next day with a nose full of pus Yeah, heavy in a bottle of bread Yeah, heavy in a bottle of bread Yeah, heavy in a bottle of bread yay heavy a bottle of Bob Dylan'dan dinledik. Önce Too Much Of Nothing, arkasından da Yeah, Heavy and A Bottle Of Bread. E, too Much Of Nothing, demin bir önce çaldığımız şarkı Tears Of Rage, Cin, e, Kral bir e, ilişkisi, ilham e, alma durumu var mı yok mu diye konuşmuştuk. İlginç, Bob Dylan orada kabul etmezken Too Much Of Nothing'de evet ben bunu Krallıyer okurken ondan esinlendim diye burada böyle bir şey yapmış yorum yapmış. Parçanın müzikal yapısına baktığımız zaman ilginç bir şekilde böyle bir pop, psychedelic rengi vardı parçanın ki bu Bob Dylan için şaşırtıcı bir durum çünkü Bob Dylan The ile beraber e, evin bodrumuna kapanıp bu parçaları kaydettiği dönemde aslında 1967 yazından bahsediyoruz. E, aşkın yazı olarak tanımlanan e, çağ ve e, son derece yoğun bir e, psikodelik müzik e, şeyinin etkisinin olduğu dünyada ve Amerika'da günler. E, Bob Dylan tamamen Onlardan muaf hatta habersizcesine bambaşka bir şekilde, bambaşka bir çizgide kendi yolunda ilerliyor. ikinci parçada, Yeah, Heavy and battle of Bread. Orada da resimli romanım ve ben otobüsü yakaladık. Zavallı şoför, o da arkada yatakta yatıyordu şeklinde film. İşte böyle biraz Frank Zappa'nın da kullandığı şekilde saçmaya kayan, bir gülmece içeren bir şey, sözlere sahipti. Yani böyle bir şarkının sözleri Frank Zappa'dan da gelmiş olabilirdi. Böyle bir şey, yorum var bunun hakkında. Evet, hafif absurditeye e, kaçan sözleri olan bir parça. Bu çalmakta olduğumuz parçaları aslında belki en e, damardan e, Bob Dylan e, fanları haricinde e, insanlar duymamış olabilirler. E, Habire çalıp e, herkese günah gelsin de istemiyoruz. Öte yandan e, Bob Dylan'ın e, stüdyo albümlerindeki e, tanıdığımız parçalarına e, ulaşana kadar hangi yollardan geçtiğini göstermek açısından e, bize ilginç geliyor bu kayıtlar. E, çok verimli bir müzisyen olduğu, çok açık Bob Dylan'ın yani yüzlerce şarkı çalmış, söylemiş, e, e, çok sayıda albümü var. Fakat e, her şey albüme girse, her şey stüdyo albümüne dönse e, onun belki iki katı bir sayıya e, ulaşacak. E, bir şekilde Bob Dylan'ın e, bu e, cilalanmamış diyelim e, kayıtlarının hepsini e, bu bu şekilde e, yayınlanmasına izin vermesi bu bu kayıtlarında aslında ilginç bunları göstermek da olabilirdi ama e, o yolu seçmemiş. E, peki Bodhum Katı e, kayıtlarını çalmaya devam ediyoruz. Şimdi e, iki parça daha çalacak vaktimiz var. Sıradaki e, iki parça önce Ain't No More Cain, arkasından da Catch And The Levy. We're so sound Now it's king for king Queen for queen It's gonna be the meanest flood that anybody's seen Bob Dylan'dan dinledik. Ain't No More Cane ve Crash On The Leavey. Bir kez daha programımızın sonlarına yaklaştık geldik. Bob Dylan'ın 1967'de hem kendi evinin hem de Hawks grubunun diğer üyelerinin evlerinin Bodrumlarında yaptığı ki böylece yüksek stüdyo kiralarından kurtuldukları ve e, samimi bir ortamda istedikleri gibi müzik yapabildikleri ama bunları da aslında bir evet. albüm yapma gündemiyle değil. Kendi kafalarına göre çalıp söyleme amacıyla yaptıkları e, şarkıları dinliyoruz ve bunlardan oluşan e, iki plaklık basement tapes'i dinliyoruz. E, bu Şarkılar aslında yayınlanmak amacıyla kaydedilmiyordu dedim. O yüzden profesyonel de kaydedilmiyorlardı. Fakat zaman içinde sızmaya başladılar ve 1975'e gelindiğinde bırakın elden ele gezmeyi başka müzisyenler bunları yeniden yorumlamaya başlamıştı. O yüzden Kolombiya plak iki plaklık bir set, sette bastı bunları. Ee, bu, bu da tabii bahsettiğimiz dönem e, Bob Dylan'ın 29 Temmuz 1966 tarihinde geçirmiş olduğu, Woodstock'ta geçirmiş olduğu e, motosiklet kazasından sonraki 15-16 aylık dönemde yapılan kayıtlar. Bu dönemde Bob Dylan bir yandan gözlerden uzak bir şekilde biraz kafasını dinlemenin keyfini çıkartıyor çünkü Bundan önce Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited ve Blonde Blonde e, isimli üç çok önemli albümü birbiri ardına e, yapmış. Arkasından işte dünya turuna çıkmış. Çok yorgun bir şekilde dönmüştü. Orada hem kafasını dinliyor hem daha sonra The Band olarak e, kendi başına da piyasaya çıkacak olan... Hawks ile beraber e, kendi istediği müzikleri yapıyor. Bir yandan da e, Shakespeare okuyor, İncil okuyor, Halil Cibran okuyor. E, öyle ki e, meşhur gazeteci Al Aronowitz bunu e, şöyle yorumluyor. Aylar boyunca Bob Dylan böyle iç, içine dönük yaşadıktan sonra kendini öyle değiştirdi, dönüştürdü ki hem ruhen hem sanatsal açıdan Adeta bir yeniden doğuş yaşadı. Tabii bu Bob Dylan yeniden doğuşlarının da haddi hesabı yok. P Pek çok kere bundan sonra da olacak. Ee, ama bu şimdi 1967'deki yeniden doğuşu e, bugüne kadar getirdik. Önümüzdeki hafta programda e, basement teypleri yapabiliyorsak çalmayı bitirmeyi umuyoruz. Evet ve e, çok uzak olmayan bir zamanda belki Bob Dylan'ın en büyük yeni doğuşu olarak adlandırabileceğimiz e, yeniden doğma Hristiyanlık e, döneminden konuşmaya ve o dönemin şarkılarını çalmaya başlayacağız. Her halükarda zamanlar değişirken e, Bob Dylan şarkıları yarım yüzyıl e, programlarının bir tanesinin daha sonuna geldik. E, sözü birazdan program ortağı arkadaşımız ve komşumuz Akif Burakat'lara bırakacağız. Ben ama kapatmadan önce şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Dün çok korkunç bir saldırı ve patlama sonucunda pek çok can kaybı ve yaralanma oldu İstanbul'da. Terör artık hayatımızın içine kadar girmiş durumda. Yani Akşam eve gitmek için bindiğimiz taksim bostancı doğmuşunda bile bize yakalayacak kadar yakınımızda böyle günlerde ben bazen kendimi Atlantis battayken yemek odasında yemek salonunda çalmaya devam eden orkestra üyeleri gibi de hissediyorum doğrusu itiraf edeyim ama öte yandan eve kapanmak. E, korkuyla e, Hayattan tamamıyla Geri çekilmek de e, Olacak şey değil e, Bu zamanlar değişirken Programında e, Bu e, karışık e, Düşüncelerle Ve herkese e, Başı sağ olsun e, Ve geçmiş olsun e, Dileklerimizi ileterek Bitiriyoruz e, bu haftada bir program destekçimiz yok. Dolayısıyla şimdiye kadarki bütün program destekçilerimize teşekkür ediyoruz. Teknik Masa'da bize yardımcı olan Selahattin Çolağ da her zamanki gibi müteşekkiriz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın. Zamanlar Değişirken Pantikası, kararlarıyla yarım rüzgü. The There must be some way out of here... Say the joker to the theme. hazırlayan ve sunanlar Mahir Ulgaz, Altuğ Güzeldere, Güven Güzeldere.